Bismillahirrahmanirrahim Enam Suresi Mekke'de nazil, oldu, nazil olan surelerden bir tanesidir İbn Abbas'tan gelen rivayette Enam Suresi Mekke'de bir gece bütün halinde nazil olmuştur çevresinde 70 bin melek tesbih ederek dolanıyordu Anasib-i manikten gelen rivayette Ali Silatü vesselam En'am suresi doğu ile batı arasında örten meleklerden bir grupla beraber nazil oldu. Onlar tesbih ediyorlar ve yeryüzü onlarla çalkalanıyor, sallanıyorlardı. Bu sırada Ali Silatü vesselam yüce Allah'ı tesbih ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim. Yüce Allah'ı Tesbih ederim, tesbih ederim diyordu Bismillahirrahmanirrahim 1, 2 ve 3 Hamd gökleri ve yeri yaratan karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur sonra da kafirler bunları Rablarına denk tutuyorlar O'dur sizi bir çamurdan yaratan sonra size bir ecel tayin eden bir de onun katında belli bir ecel vardır siz hala şüphe edip durursunuz o göklerde de yerde de Allah'tır gizliğinizi de ahişkarınızı da bilir ne kazanacağınızı da bilir Allah subhanahu ve teala kendini övüyor kullarına oturacakları bir mahal olarak gökleri ve yeryüzünü faydalanacakları geceleri ve güncüzleri karanlıkları ve aydınlığı yaratmasından dolayı hamd ediyor. Karanlıklar lafını çoğul olarak getirirken şerefli olmasından dolayı aydınlık kelimesini tekil hale getiriyor. Başka bir ayet-i gölgeleri sağa sola vurarak Nahıl 48'de buyururken bu surenin sonunda da ve şüphesiz ki bu benim dosdoğru yolumdur ona hemen uyun başka yollara uymayın ki sonra sizi onun yolundan ayırır buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala sonra da kafirler bunları Rablarına denk tutuyorlar buyurmuştur ki bütün bunlarla birlikte kullarının bazısı onu inkar etmiş, onunla birlikte ona başka ortak ve denkler kabul etmiş arkadaşlar ve çocuklar edinmişlerdi. Allah subhanahu ve teala bütün bunlardan yücedir, nezzehtir. Allahü Teala odur sizi çamurdan yaratan buyurmakla asılları olan, ve kendisinden çıktıkları babaları olan Adem'i kastetmektedir. Ondan çıkarak doğu ve batıya yayılmışlardır. Allah Azze ve Celle sonra size bir ecel tayin eder. Bir de onun katında belli bir ecel vardır buyuruyor. Yani ölümün bir de onun katında belli bir ecel vardır ki o da ahiretin kastedildiği söylenmiştir. <gülüyor> Allahü Teala, hayırlı olanıyla, kötü olanıyla, bütün amellerin ne kazanacağını çok iyi bilir. Allah akıbetimizi hayra çevirir. <gülüyor> Enın <gülüyor> 4, 5 ve 6 Rablarının ayetlerinden bir ayet onlara gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar onlar kendilerine gelince hakkı yalanladılar ama alaya aldıkları şeyin haber onlara gelecektir görmediler mi ki biz onlardan önce nice nesilleri yok ettik biz onları sizi yerleştirdiğimiz şekilde yeryüzüne yerleştirmiş, gökten boy yağmur yağdırmış ve altlarından ırmaklar akıtmıştık. Sonra onları günahlarından dolayı yok ettik. Ve arkalarından başka bir nesil yetiştirdik. Allah Azze ve Celle bu ayeti kelimede inatçı, yalanlayıcı müşriklerden haber vererek, onlara her ne kadar ayetlerinden bir ayet, Rabbin birliğine şerefli elçilerin doğrulan, delalet eden mucize ve hüccetler gelse de, bunlardan yüz çevireceklerini, bunlar üzerinde düşünmeyeceklerini ve bunları aldırmayacaklarını haber vermektedir. Allahü Teala, onlar kendilerine gelince hakkı yalanladılar. Ama, Onları alaya aldıkları şeyin haberi gelecektir buyurmaktadır ki, bu onları bir tehdit ve hakkı yalanlamalarından dolayı şiddetli bir vahittir. Onların yalanlamak olduklarının haberi onlara mutlaka gelecektir. Mutlaka bunun akıbetini görecektir ve vebalini satacaklardır. Sonra Allah-u Teala, Onlara öğüt verir ve geçmiş asırlarda yeryüzünü imar etmede, yeryüzünün mahsullerinden istifadede de, ve çocuklarda kendilerinden daha fazla, daha kalabalık, güç ve kuvvette onlardan daha şiddetli olan benzerlerinin başına ne geldiyse, dünyanın azabın onlara da isabet etmesinden onlara sakındırarak görmediler mi ki, biz onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Biz onları sizi yerleştirdiğimiz şekilde mal, evlat, geniş yerler, bolluk ve ordularla teçhiz ettik. Yeryüzüne yerleştirmiş, gökten bol yağmur yağdırmış, onların küfürlerini artırmak ve onlara mühlet vermek üzere altlarından kırmaklar akıtmıştık. Sonra onları işlemiş oldukları kötülükleri, hataları, günahlarından dolayı yok ettik. İlkler giden dün gibi gittiler. Onlara birer söz kıldık. Ve arkalarından denemek üzere başka bir nesil yetiştirdik duyurmaktadır ki onlar da evvelkilerin ameli gibi ameller işlemiş ve onlar gibi helat edilmişlerdir. Ey bu ayetlere muhatap olanlar! Onların başına gelenin sizin de başınıza gelmesinden sakının. Sizler Allah'a karşı onlardan daha güçlü değilsiniz. Sizin yalanlamış olduğunuz Resul, Allah katında onların Resullarından daha şereflidir. Allah'ın lütfu ve ihsanı olmasaydı, elbette cezanın çabucak gelivermesine vermesine sizler onlardan daha layık gidiniz. Bismillahirrahmanirrahim. 7'den 11'e kadar eğer sana kağıt içinde bir kitap indirmiş olsaydık da elleriyle ona dokunsalardı yine de küfretmiş olanlar derlerdi ki bu apaçık büyüden başkası değildir. Ona bir melek indirilmeli değil miyiz dediler. Eğer biz bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı. Eğer biz onu bir melek kılsaydık, onu bir erkek şeklinde yapardık da düştükleri şüpheyi onları yine düşürürdük. Andolsun ki senden önce de peygamberlerle alay edilmişti. Onlarla eğlenenleri alaya aldıkları şeyi çepeçevre kuşatı verdi. De ki yeryüzünde gezip dolaşın da sonra bir görün. Yalanlayanların sonu nice olmuştur. Allah ve teala kardeşlerim müşriklerin küfürlerinden inatlarından hakka karşı çekişmelerinden haber vererek diyor ki eğer sana kağıt içinde bir kitap indirmiş olsaydık da elleriyle ona dokunsalardı onu açıkça müşahede edip inişini görseler ve ona çok yakın olsalardı yine de küfretmiş olanlar derlerdi ki bu apaçık büyüden başkası değildir. Evet. Ona bir melek indirilmeli değil miydi? Yani eğer biz bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı buyuruyor. Evet. Yani onlar inkar edenler yine inkar eder. Yine onu inkar edecek sözleri bulun diyor. Evet. 12, 13, 14, 15 ve 16 Peki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Allah'ındır de. O rahmeti kendi üzerine yazmıştır. Andolsun ki, hepinizi, hakkında hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Nefisten ziyana uğratanlar, işte onlar inanmalılar. Gecenin ve gündüzün içinde barınan her şey O'nundur. Ve O, Semidir, alimdir. De ki, ben Allah'tan başka bir dost mu edinirim? Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. Ve O, Yedirir ama yedirilmez. De ki, doğrusu ben Müslüman olanların ilki olmakla emrolundum. Sakın müşriklerden olma. De ki, ben Rabbıma karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım. O gün kim ondan döndürülürse, şüphesiz o rahmete ermiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Allah subhanahu ve teala, göklerin, yerin ve onlarda bulunanların maliki ve sahibi olduğunu, yüce zatına rahmeti yazmış olduğunu haber vermektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bir gün bir sözünde Allahü Teala yarattıklarını yarattığında kendi katında arş üzerine muhakkak rahmetin öfkeme galip gelmiştir diye yazmıştır allah Teala, Teala andolsun ki hepinizi hakkında hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır buyurarak kendi nefsine yeminle kullarını mümin kulları katında hiçbir şek ve şüphe olmayan belli günün belli vaktinde toplayacağını bildiriyor onu inkar ile yalanlayanlar ise şüphelerinde devam edecektir bu ayetin tefsirinde İbn-i takım nelerdir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne alemlerin Rabb'i huzurunda durulduğunda orada su olup olmayacağı soruldu şöyle dedi Nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki orada mutlaka su olacaktır Allah'ın dostları peygamberin havuzlarına gelecek allah Teala ellerinde ateşler, ateşten sopalar bulunan 70 bin melek gönderecek ve bunlar kafirleri peygamberlerin havuzlarından uzaklaştıracaktır. Evet. Ve yine Tirmizi'den gelen bir rivayette her peygamberin mutlaka bir havuz olacak ve onlar havuzlara gelenlerin çokluğu ile birbirine karşı Umarım ki havuzuna en çok gelenin bulunduğu kimse ben olacağım. Evet, bu yedirir ama yedirilmez. Yaratıklarına muhtaç olmaksın, bol bol rızık veren odur. Aynen ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattığım ayetinin akabinde gelen sizi yediren, içiren, nızıklandıran benim ben sizden beni duyurmanızı istemiyorum demiştir 17, 18, 19, 20 ve 21 eğer Allah sana bir sıkıntı dokundurursa onu kendisinden başka giderecek hiç kimse yoktur şayet sana bir hayır dokundurursa işte o her şeye kadirdir o kullarının üstünde yegane mutasarrıftır ve o hakimdir hadirdir de ki şahit olarak hangi şey daha büyüktür de ki benimle sizin aranızda Allah şahittir bu Kur'an bana sizi de ulaştırdığı kimseleri de uyarmam için vahyolundu siz mi ediyorsunuz ki, Allah'la beraber başka ilahlar vardır? De ki, ben şehadet etmem. De ki, o ancak bir ilahtır. Ve ben gerçekten sizin şirk koştuklarınızdan uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Nefislerini ziyana uğratanlar, işte onlar inanmazlar. Allah'a karşı yalan öldüren, ve ayetlerini yalan sayandan daha zalim kimdir? Muhakkak ki zalimler felaha ermezler. Bu ayetlerde kulları üzerinde biricik hakim olanın ancak Allah olduğunu bildiriyor. Ve Rabbimiz subhanahu ve teala zarar ve saydanın maliki olduğunu, yaratıkları üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunduğunu, hükmünü ve kazasını geri çevirecek hiçbir şeyin olmadığını haber veriyor. Ve o yaptığı her şeyde hakimdir. Eşyanın yerlerinden habirdir. Ancak hak edene verir ve ancak hak edene vermez buyuruyor. Ve yine tek şahit olarak hangi şey daha büyüktür? Ayetinde ise Kur'an kendisine ulaştığı herkese uyarıcıdır. Başka bir ayette bunu tahsis eden herhangi bir ruh onu inkar ederse onun varacağı yer ateştir buyurmuştur. Muhammed İbni Kalk'tan gelen rivayette ulaştığı kimseleri de uyarman için ayeti hakkında Kur'an kendisine ulaşan kimse ve vesselam'ı görmüş gibidir buyurmuştur. Yine katâdeden bu bana sizi de ulaştığı kimseleri de uyarmam için vah yolunda ayeti hakkında Ali sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur diyerek Allah'ın emirlerini tebliğ edin Allah'ın kitabından kime bir ayet ulaşmışsa muhakkak ona Allah'ın emri ulaşmıştır buyurmuştur. Yine Enes Ali sallallahu aleyhi ve tabi olan kişinin Allah Resulü Aleyhisselatü davet ettiği gibi davet etmesi onun uyardığı gibi uyarması bir görevdir buyurmuştur. Allah Subhanahu ve Teala ey müşrikler siz mi şahitlik ediyorsunuz ki Allah'tan beraber başka ilahlar vardır? De ki ben şehadet etmem buyuruyor. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala başka bir ayette eğer onlar şahitlik ederlerse sen de onlarla beraber olup da tasdik etme duyurmuştur. Allah subhanahu ve teala kitap ehlinden haber vererek onların daha önce geçen nebi ve resullerden yanlarında bulunan haberler vasıtasıyla çocuklarını bildikleri gibi Hazreti Peygamberin kendilerine getirdiği gerçeği tanıdıklarını bildirmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. 22, 23, 24, 25 ve 26 Ve onların hepsini toplayıp sonra da şirk koşanlara nerede iddia ettiğiniz ortaklarınız diyeceğimiz gün sonra onların sadece andolsun Allah'a ki ey Rabbimiz bizler müşriklerden değildik demelerinden başka çareleri kalmaz. Bak kendilerine nasıl yalan söylediler yalan yere uydurdukları kendilerinde nasıl kayboluverdi İşlerinden seni dinleyenler vardır halbuki biz onu anlarlar diye kalplerini örttüler kulaklarına da ağırlık koyduk onlar her ayeti görseler de yine inanmazlar hatta sana geldiklerinde seninle çekişirler o küfredenler derler ki bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. Onlar hem bundan vazgeçilmeye çalışırlar hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Onlar sadece kendilerini helaka sürüklerler de farkına varmazlar. Mahşer günü toplandıklarında Allahü Teala ve onların hepsini topla, toplayacağımız gün buyurarak müşriklerden haber vermekte. Kıyamet günü allah Teala Allah'ın dışında ibadet etmiş oldukları putlar ve ortaklarını nerede iddia ettiğiniz ortaklarınız diyerek şirk koşanlara soracaktır. Allah'u Teala kasas suresinde de o gün Allah onlara seslenip benim ortağım olduklarını ileri sürdükleriniz nerededir der. Allah subhanahu wa ta'ala Başka çareleri kalmaz buyurmaktadır ki Onların ayette belirtilen sözleri söylemekten başka dayanakları yoktur demiştir. i̇bn Abbas'tan İbn-i Onların ayette belirtilen sözlerden başka sözleri olmayacağını söylemiş Ve onlar intihana hesaba çekildiklerinde onların imtihanları Andolsun Allah'a ki ey Rabbimiz biz de müşriklerden değildik demelerinden ibarettir buyurmuş allah Teala içlerinden seni dinleyenler vardır halbuki biz onu anlarlar diye kalplerini örttüler kulaklarına da ağırlık koydum sana senin okumana işitmek dinlemek üzere gelirler ancak bu onlara hiçbir fayda getirmez duyurmuştur. Allahü Teala onlar her ayeti görseler bile inanmazlar duyuruyor. Bu da onlar her ne kadar ayetleri, delâletleri, açık hüccetleri görseler de inanmazlar zira onlarda ne anlayış ne de insaf vardır duyurmuştur. 27, 28, 29 ve 30 Bir görsen Ateşin başında durduklarını Keşke geri döndürülseydik Ve Rabbimizin ayetlerini yalan saymasaydık da Müminlerden olsaydık dedikleri zaman Hayır Öteden beri gizliye geldikleri şeylerle karşılarına çıktık Eğer geri döndürülselerdi yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdi. Doğrusu onlar yalancılardır. Ve dediler ki, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ve biz dirilecek değiliz. Bir görseydin eğer, Rab'larının huzurunda durdukları zaman, o, bu hak değil miymiş deyince, onlar da Rabbimiz hakkı için evet derler. Allah da buyurur ki, Öyleyse küfür ede geldiğinizden dolayı tadın azabı. Ayetin başında durdu durduklarında allah Teala kıyamet gününde ateşin başında durdukları, ondaki zincir ve bukhaları gördükleri, bu büyük işleri ve korkuları gözleriyle müşahede ettikleri zaman şafirlerinin durumunu anlatıyor onlar o sırada pişmanlık içinde olacaklarını ve keşke geri döndürülseydik diyeceklerini haber veriyor. Evet kardeşlerim, burada insanlara mümin görünüp de işlerinde küfür gizleyen münafıklar da kastedilmiştir. Bu ifade, kıyamet günü kafirlerden bir grubun diliyle vuku bulacağını haber verme tarzında Müminleri Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Uyazıyor. Evet. Hayır, öteden beri gizliye geldikleri şeyler karşılarına çıkınca, ayetindeki yüz çevirmeye gelince, onlar iman etmeyi arzuladıklarından dolayı, dünyaya dönüşü istememektedirler. Bilakis, içinde bulundukları küfün bir cezası olarak müşahede etmiş oldukları azaptan korktukları için, dünyaya dönmeyi görmüş oldukları ateşten kurtulmak, kurtulmak için isteyecekler. Bunun için Allah subhanahu ve teala diyor ki, eğer geri döndürülselerdi, yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdi. Doğrusu onlar, İman sevgisi ve arzısıyla dönme temennilerinde yalancıdırlar buyurmaktadır. Enam 31 ve 32 Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar gerçekten kaybetmişlerdir. Nihayet hıyamet ansızın gelip çattığı zaman yüklerini sırtlarına yüklenerek orada yaptığımız eksiklikten dolayı yazıklar olsun bize derler. Dikkat edin, ne kötüdür yüklendikleri şeyler. Dünya hayatı ancak oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurdu ise mutlakaçlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Allah subhanahu ve teala Kendisine kavuşmayı yalanlayanların kıyamet ansızın geliverdiğindeki kaybını eksik bıraktığı amellerine geçmişte yaptığı çirkin işlere pişmanlığı haber vererek nihayet kıyamet ansızın gelip çattığı zaman yüklerine sırtını yüklenerek orada yaptığınız eksikliklerden dolayı yazıklar olsun bize derler buyurmaktadır. Ve bu Nazrıttan gelen rivayette o şöyle demiştir. Kafir veya günahkar kabrinden çıkışı sırasında çok çirkin suratlı ve çok pis kokan bir şey tarafından karşılanır. Sen kimsin diye sorar. O da beni tanımıyor musun der. O kişi, "Hayır. Ancak şurası var ki Allah senin yüzünü çirkinleştirmiş ve kokunu pis kılmıştır." der. O şey de ben senin kötü işinim, sen dünyada böylece çirkin amellerde bulunan biriydin. Madem ki dünyada sen bana bindin, o halde şimdi gel ben de sana bineceğim diyerek, işte Allah-u Teala'nın yüklerinin sırtlarına yüklenecek sözünün anlamı budur demiştir. 33 34 35 ve 36 Gerçekten biliyoruz ki söyledikleri söz seni üzüyor. Onlar hakikatte seni yalanlamıyorlar. Lakin o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Oysa ki senden önce de nice peygamberleri yalanladılar da yalanlamalarına ne eziyet edilmelerine sabrettiler. Nihayet onlara Yardımımız gelip yetişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Andolsun ki peygamberlerin haberinden bir kısmı sana gelmiştir. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, yeri delmeye ve göğe merdiven dayamaya gücün yetmiş olsaydı, onlara bir ayet gönderirdin. Şayet Allah dileseydi, onları hidayet üzerinde birleştirirdi sakın bilgisizlerden olma ancak dinleyenler icabet ederler ölülere gelince onları Allah diriltir sonra ona döndürülürler Allah subhanahu ve teala peygamberi ve vesselamını kavminin kendisini yalanlamasına ve ona muhalefet etmelerinden dolayı teselli ediyor yine Rabbimiz subhanahu ve teala onlar hakikatte seni yalanlamıyorlar gerçekte seni yalanla ikame etmiyorlar lakin o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar hak ile inatlaşıyorlar ve onu göğüslerinden çıkarıp atıyorlar buyurmuştur Ebu İsa kanalıyla gelen bir rivayette kardeşlerim Ebu Cehil ve vesselama biz seni yalanlamıyoruz fakat biz senin getirdiklerini yalanlıyoruz demiştir allah Teala'da da onlar hakikat desen lakin o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ayetini indirmiştir evet. allah da Teala'nın and olsun ki senden önce nice peygamberler yalanlandı da yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabrettiler nihayet onlara yardımımız gelip yetişti ayeti kavminden kendini yalanlayanlar hususunda Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli etmektedir. ulul ağzım olan peygamberlerin sabredi, sabrettiği gibi Hz. Peygamberin de sabretmesini emretmekte. Daha önce peygamberlere nasıl yardım olunmuşsa ona da yardım olmayacağını vaat etmektedir. Ve and ki peygamberlerin haberinde nasıl yardım olunmuş kavimlerinden kendilerini yalanlayanlara karşı nasıl desteklenmiş bir kısmı sana gelmişler, onlar senin için güzel bir örnek vardır, diyor. Evet, şayet Allah dileseydi, onlar hidayet üzerinde birleştirirler. birleştirilirdi. Sakın bilgisizlerden olma buyururken, başka bir ayette de, eğer Rabb'ın dileseydi, yeryüzündeki insanların hepsi iman ederdi, buyurmuştur. Ali İbni Ebu Talhan'ın rivayetinde kardeşlerim şayet Allah dileseydi onları hidayet üzerinde birleştirirdi ayet hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün insanların iman ederek hidayet üzere ona uymaları hususunda çok istekliydi Allahü Teala ise ancak birinci zikirde kendileri için mesut olduklarına dair Allah'tan bir söz sadır olanların iman edeceğini haber vermiştir Allahü Teala ancak dinleyenler icap eder buyurarak ey Muhammed senin çağrına ancak sözü işiten onu anlayan kimseler icap eder buyurmuştur 37, 38 ve 39 ve dediler ki ona Rabbim'den bir ayet indirilmeli değil miydi Peki, şüphesiz Allah Hayet indirmeye kadirdir. Ne var ki onların çoğu bilmezler. Yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki onlar da sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar zarflarına toplanırlar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ise karanlıklarda kalmış sağırlar, dilsizdirler. Allah Kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dost doğru yol üstünde kılar. Rabbimiz Fahnafı ve Teala burada mucize gelmesini isteyen müşriklerden haber vererek ve dediler ki, ona Rabbim'den onların hakkında çekişip inkar ettikleri ve isteklerinin gereğinden daha üstünde bir anayısına girilmeni değil miydi? Bir tekim başka bir ayette kardeşlerim haber verildiği üzere onlar şöyle diyorlar: Dediler ki, sen bize yerden bir kaynak fışkırtınca kadar sana asla inanmayacağız. İsra dostlar Allah spanoku ve teala da buyuruyor ki, şüphesiz Allah ayet indirmeye hazırdir. Ne var ki onların çoğu bilmezler. Evet. Allah Teala'nın buna gücü yeter ancak onun hikmeti bunun geciktirilmesini gerektirmektedir zira onların istekleri üzere Allah Teala ayet indirirse de onlar iman etmemiş olsalardı geçmiş ümmetlerde olduğu gibi Allah Teala onların cezasını azabını çabuklaştırırdı nitekim Allah azze ve celle başka ayetlerde bizi ayetler göndermekten alıkoyan şey ancak öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Semuda da gözleri göre göre bir dişi deve vermiştik. Ona zulmetmişlerdi. Halbuki biz ayetleri ancak korkutmak için gönderir, duyurmuştur. Ayetin seyrinde yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki onlar da sizin gibi birer ümmet olmasınlar duyurmuştur yani isimleriyle bilinen tasnif edilmiş sınıflar olmasın demektir kuşlar bir ümmet insanlar bir ümmet cinler de bir ümmettir ve Rabbimiz ve Teala, biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor ki hepsinin ilmi Allah katındadır evet yine ayetlerimizi yalanlayanlar ise Karanlıklarda kalmış sağırdırlar dinsizdirler, dinsizdirler buyurmuştur ki bilgisizliklerinde ilimsizliklerinin azlığında ve anlayışsızlıklarında onların misalı duymayan sağır dinsiz gibidir. O bunlarla birlikte görünmeyen hiçbir şey görmesi mümkün olmayan bir karanlık içindedir bunun gibisi nasıl yorgulacak veya içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkacaktır. Nitekim Allah Azze ve Celle başka ayetlerinde kardeşlerim, onların misali ateş yakan insanın misali gibidir ki, ateş çevresindekileri aydınlatınca Allah onların ışığını giderdi, karanlıklar içinde görmez halde bırakıverdi. Sağırdırlar, dilsizdirler, Kördürler artık dönemezler, buyurmuştur. Bakara 17 ve 18. ayetlerde olduğu gibi. Evet. 40-45'e kadar. De ki, bana haber verir misiniz? Eğer üzerinize Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet gelirse Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer sadıklardan iseniz. Hayır. Ancak onu çağırırsınız da isterse çağırdığınız şeyi giderir ve siz de şirk koştuğunuz eşleri unutursunuz. Andolsun ki biz senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Yallarsınlar diye onları darlık ve sıkıntıya soktuk. Onlar hiç değilse kendilerine bir azabımız geldiği zaman yalvarmalı değiller miydi? Fakat harbleri katılaşmış, şeytan da onlara yaptıklarını süsleyip püslemişti. Onlar kendilerine hatırlatılan şeyleri unutunca, biz de kendilerine bir her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen o şeyler yüzünden sevinince, Onları ansızın yakaladık ve bütün ümitlerden mahrum kaldılar. Ve böylece zulmedenler guruhunun kökü kesilmişti. Hamd, alemlerin rabbi Allah'a mahsustur. Allah-u Teala Allah kendisinin dilediğini yapan, yaratıkları hakkında dilediği şekilde tasarrufta bulunan olduğunu, onun hükmünü değiştirecek hiçbir şey olmadığını, yaratıklarından onun hükmünü çevirmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini, onun tek ve ortağı olmadığını kendisinden bir şey istenildiğinde dilediğine icabet ettiğini haber vermektedir. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala "Ancusun ki biz senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik." yalvarsınlar Allah'a dua etsinler ve ona bile boyun etsinler diye onları darlık fakirlik ve geçim darlığına soktuk. oysa hiç değilse kendilerine bir azabımız geldi onları bununla imtihan ettiğimiz zaman bize yalvarmalı ve bize sarılmalı değiller miydi evet yine onlar diyor ümitlerini kestiler Hasan-ı Basri der ki Allah kimin rızkını genişletir de kendisinin imtihan edildiğini görmezse onun sıhhatli bir görüşü yoktur. Allah kimin rızkını daraltır da o kişi kendisine yardım edildiğini görmezse onun da sıhhatli bir görüşle aklı yoktur buyurmuştur. Evet. Sonra Hasan-ı Basri onlar kendilerine hatırlatılan şeyleri unutunca, biz de kendilerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen yüzünden sevinince, onları ansızın yakaladık ve bütün ümitlerinden mahrum kaldıran ayetini okuyup, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki, istedikleri kendilerine verilip de sonra geri alınan kavim, hileleri karşılığında cezaya uğratılmıştır demiştir. Allahü Teala nihayet kendilerine verilen o şeyler yüzünden sevinince onları yakaladık ve bütün ümitlerinden mahrum kaldılar dedikten sonra ve böylece zulmedenler grubunun kökü kesilmişti. Hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur duyurmuştur. 46 47, 48 ve 49 De ki Bana haber verir misiniz? Eğer Allah kulağınızı, gözlerinizi alır ve kalplerinizin üstüne mühür vurursa Allah'tan başka onları size getirecek ilah kimdir? Bak ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz da sonra onlar yüz çeviriyorlar. De ki bana haber verir misiniz? Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, zalimler grubundan başka kimse helaka uğratılmış olur mu? Biz peygamberleri ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Öyleyse her kim ki inanır ve ıslah ederse artık onlar için korku yoktur. Ve onlar üzülecek de değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara ise fasıklık eder olmalarından dolayı azap dokunacaktır. Allah Subhanahu ve Teala elçisine kitabına karşı yalanlayanlara bana haber verir misiniz eğer Allah kulağınızı gözünüzü sizden alırsa demesini emrediyor. Zira sizi yaratan ve sizin için kulaklar, gözler ve kalpler var eden O'dur buyuruyor. Bunun onlardan meşru faydalanma ile istifadenin men edilmesinden ibaret olması da mümkündür. allah Teala, Allah'tan başka onları size getirecek ilah kimdir buyuruyor. allah Teala bunları sizden soyup aldığında, size bunları geri vermeye, Allah'tan başka güç yetiştirecek birisi var mıdır diyor. Ve yine de ki bana haber verir misiniz? Allah'ın azabı size siz onu hissetmeden ansızın veya açıkça gelirse zalimler grubundan başka kimse helaka uğratılmış olur mu? Evet. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala biz her peygamberi Allah'ın iman eden kullarına hayırları müjdeleyici ve Allah'ı inkar edenleri de musibetler ve cezalarla uyarıcı olarak gönderdiğini bildiriyor. Ve ayetlerimizi yalanlayanlara ise fasıklık eder olmalarından dolayı azap dokunacaktır buyuruyor ki peygamberlerin getirdiklerini inkar etmeleri Allah'ın emirlerinden ve itaatından çıkmaları Haramlarını ve yasaklarını işlemeleri ve haramlarına dalmaları yüzünden azap olmaları yakalayacaktır buyurmuştur.